Merhaba, Murat Boz Kuzey Kutbu'nun korunması için Greenpeace ile birlikte 1 milyon imza arıyor. Geçtiğimiz yıl Kuzey Kutbu'nun korumasının kampanyasında video seslendirmesi yapan Murat Boz bu kez kampanyanın yüzü oldu ve iki kısa film çekiminde yer aldı. Bugün yayınlanan ilk filmde Kuzey Kutbu eridiği için evsiz kalan Pola adlı kutup ayısı İstanbul'a gelerek Murat Boz'dan imza kampanyası için yardım istiyor. Geçtiğimiz yıl Murat Boz'un seslendirme yaptığı videoda da aynı kutup ayısı yer almıştı. Greenpeace gibi küresel bir organizasyonun küresel bir kampanyasında yer almanın kendisinin için bir onur olduğunu söyleyen Murat Boz gezegenimizin karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden birisinin iklim değişikliği olduğuna inandığını kampanyanın ise sadece Kuzey Kutbu'nun değil tüm gezegenin korunması için olduğunu belirtti. Boz çünkü Kuzey Kutbu kutup ayıları ve oradaki diğer canlıların evi olduğu kadar dünyanın ikliminin dengesi açısından da hayati bir önem taşıyor. Eğer önlem alınmazsa, önümüzdeki yıllarda tüm dünyada aşırı hava olayları ve felaketler artış gösterecek. Hepimiz gezegenimize, çocuklarımıza miras bırakmak istiyoruz, diyor. www.rakamla1milyonkahraman.org sitesi üzerinden toplanacak imzalar, Kuzey Kutbu'nun koruma alanı ilan edilmesi ve petrol aramalarına kapatılması için tek tek siyasi liderlere ulaştırılacak adresini tekrarlıyorum. 1MilyonKahraman.org Hareket büyüdükçe Greenpeace Birleşmiş Milletler'e bu imzalarda başvuracak ve Kuzey Kutbu'nun korunması için küresel bir anlaşma yapılmasını talep edecek. Bir başka ünlü kişiden bir destek daha Murat Boz'dan sonra Tarkan da kurucular arasında yer aldığı Seferisar Doğa Okulu'nu ziyaret ederek okulun yapımını gerçekleştiren ekiple buluştu. Kendisi 5 Haziran'da İzmir Arena'da tüm geliri Seferisar Doğa Okulu'na vakfedilmek üzere "Doğa Sensin" adlı bir konser gerçekleştirecek. Doğa Derneği ve Seferisar Belediyesi'nin işbirliğiyle kurulan Seferisar Doğa Okulu'nun binası geleneksel mimariye sadık kalınarak restore ediliyor. Okul Haziran ayı içerisinde Araştırma 2014'te ise eğitim faaliyetlerine başlayacak. Ne güzel. Bu yıl ilki düzenlenen Victor Ananias dönüşüm ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen törende ödül kazananlara heykeltıraş Sibel Niksarlı'nın yaptığı özel bronz heykeller verildi. Ödüllerin logosunu ve tasarımlarını ise savaş çekiç gerçekleştirdi. Dönüşüm ödülünü Mustafa Alper Ülgen, teşvik ödülünü ise Sezgi Evren aldı. Hüseyin Serdar Tanal ise jüri özel ödülüne değer bulundu. Diğer yaşamlarla uyum içerisinde ekolojik bütüne saygılı bir toplum için çaba gösteren, yaşayan kişilere verilen Viktor Ananias dönüşüm ödülünün Mustafa Alper Ülgen'e verilme nedeni, sonradan yerleştiği Bayram Bayramiç köyün tarımsal ve ekolojik gelişimine yaptığı katkılar Orada bir döngü yaratması ve bu yolla kaz dağlarını tehdit eden kalkınma çalışmalarını yarattığı tahribata bir diriliş oluşturması. Ekolojik dönüşüm yönündeki çabaları özendirmek amacıyla öncelikle genç kuşaktan 18-30 yaş arası adaylara verilmesi planlanan teşvik ödülü de Sezgi Evren'e verildi. Türkiye'nin Güneydoğu gibi dezavantajlı bir bölgesinde kadınlar ve çocuklarla ilham verici çalışmalar yapması nedeniyle jüri özel ödülünü ise Ekolojik olarak yaşama ve ekolojik tarım konusunda tüm zorluklara rağmen yıllarca hiç vazgeçmeden üretime devam etmesi ve birçok insana ilham vermesi nedeniyle Hüseyin Serdar Tanıl aldı. Ne güzel. Tebrikler. Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günter Ottinger, kaya gazı çıkarmada kullanılan hidrolik kırma yöntemi ve çevre koruma konusunun bu yıl düzenlenecek Avrupa Birliği düzeyindeki bir toplantı ile ele alınacağını söyledi. Öttinger içme suyu ve yeraltı suları söz konusu olduğu bölgelerin koruma altına almanın doğru olacağını düşünüyor. Zira hidrolik kırma yöntemi kayalar arasında sıkılmış doğal gazı açığa çıkarmak için yüksek basınçlı su, kum ve kimyasal uygulanıyor. Bu yöntemin deprem riskini arttırdığı ve su kaynaklarını kirlettiğine dair güçlü görüşler var. Ancak Öttinger... Test sondajlarına izin verirsek birkaç yıl içinde daha çok bilgiye sahip olacağız. Maniyetleri daha iyi vereceğiz. Almanya gibi bir mühendislik ülkesinde bunu tavsiye edebiliriz dedi ama Almanya Başbakanı Angela Merkel daha önce konuyla ilgili çekincelerini dile getirmiş. Yöntemin çevre ve insanlara yönelik risklerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini kaydetmişti. Batı Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Büyük Menderes'te Denizli'nin Çal ve Bekili ilçelerinde kalan bölümünde 4 ayrı HES projesine çet gerekli değildir kararı verildiği ortaya çıktı. Bölgedeki doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması yönünde çaba harcayan Denizli Doğa Sevenler Derneği yani DOSEV, geçtiğimiz yıl Çal ilçesinde Büyük Menderes nehir üzerinde inşasına başlanan Akkent Çal Kuyucak HES projesinin yarattığı tahribattan dolayı küçük bir dereye dönüşen bir zamanların görkemli nehrinde doğal yaşamın nasıl tahrip edildiğini yerinde tespit ederek konuyu kamuoyunu gündemine taşımıştı. Bölgede başka HES projeleri olup olmadığını merak eden DOSEV üyeleri, yetkililerden sağlıklı bilgi alamayınca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurdu ve ancak 5 ay sonra gelen yanıtta Büyük Menderes'in Çal ve Bekili bölümünde 4 HES projesine çet gerekli değildir kararı verildiği belirtiliyordu. Kim bilir bizim haberimiz olmadan daha neler neler oluyor